ve neshadı anne Muhammede abdûhu ve resûlhu. Ama بعد, ya ibadallah, ittakullahu ve atiyyuhu. İnnâ allahu ma al-lazîn ittakû, ve lazînâmuhû sînûn. Kâlallâhü taala al-sabâj fi kitâbhi l-karîm. Aûz تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Sadakallahu'l-Azim. Fussilet Suresi 30. ayette Cenab-ı Hak Rabbim Allah'tır deyip sonra dost doğru olanlar yok mu? İşte onlara melekler müjde verirler. Sizin için korku ve üzüntü yoktur diye. Ve siz va dolunduğunuz cennetle müjdelendiniz diye melekler onlara bu haberleri verirler. Rabbim Allah'tır deyip sonra dost doğru olan. İşte Rabbimizin övdüğü meleklerin farkında olmadan da olsa bizler farkında olmasak da müjdeler verip bize korkulardan ve üzüntülerden uzak olacağımız bir hayatı e, gündeme getirmeleri söylediğimiz bu sözlerde e, düğümleniyor. Rabbim Allah'tır demek ve bu sözünde ve hayatında doğru bir yaşayış sergilemek. Rabbim Allah demenin ne anlamlara geldiğini sadece onu Rab kabul edip başka her türlü Rab taslaklarından uzaklaşmanın Müslümanca yaşamak ve her türlü bedelleri ödemek demek olduğunu Kur'an'ın bütünlüğünden rahatlıkla anlarız. Allah'ı tek Rab kabul etmek bu dinin en fazla önem verdiği konuların başında gelir. Öyle ki Yüz'ün sırasına göre ilk inen ayette Allah'ın onca isimlerinden Rab ismi öne çıkar. İkra bismi rabbike denilir. Rabbin adıyla oku. Yine musaf tertibiyle ilk ayet yine Allah'ın Rabli'ni vurgulayarak başlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin diye. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun denilir. İşte Allah'ı tek Rab kabul etmek, onu alemlerin Rabbi olarak değerlendirmek ve Rabbim Allah'tır deyip bu sözde samimi olmak. İşte hayatın özü, İslam'ın esası, Allah'ın razı olacağı yaşayışın temel ilkesi budur. Bu ne demektir? Diğer ayetlerle bu konuyu biraz daha pekiştirelim. Nisa suresi Pardon önce Ali İmran suresindeki 64. ayeti hatırlatayım. Estağfurullah kul ya ehlel kitab te'alu ila kelimetin sevayim beyne na ve beynekum. İllâ na'budu illallah ve lâ nüşrike bihi şey'a ve lâ yetekhize ba'dunâ ba'den min dûnillah. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلَمُونَ Sadakallahu azim De ki, tek tek hepimize emir olarak algılayabiliriz. Hepiniz deyin ki, ey kitap ehli insanlar, ey kendilerini kitaba nispet edenler, ey bir kitaba inandım diyenler, aramızda eşit olan bir kelimeye gelin. Madem bir kitaba kendinizi nisbet ediyorsunuz, madem bir kitaba inanıyorsunuz, öyleyse sizinle bizim aramızda eşit olan bir dava vardır. Bir ifade, bir kavram, bir kelime vardır. O da Allah'tan başkasına kulluk yapmayalım. Aramızda eşit olan ifade bu. Madem bir kitabı kabul ediyorsunuz, öyleyse Allah'tan başkasına ibadet, kulluk yapamazsınız. Başka birine tapamazsınız. Başka birini ilahi bir özellik vererek yüceltemezsiniz. Vela nüşrike bihi şey'a. Hiçbir şeyi ona ortak koşup şirke düşemezsiniz. Madem kitaplısınız, madem bir kitaba iman ediyorsunuz, öyleyse böyle yapacaksınız, yapmak zorundasınız. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ Allah'la birlikte veya Allah'tan ayrı olarak birbirimizi, insanlar olarak bir kısmımız bir kısmımızı Rabler edinmesin. Hiçbir kimseyi Rab edinmeyelim. Bu kelimeye hep beraber gelin dememiz isteniyor. İnsanlara mesaj olarak bunları sunmamız bizden bekleniyor eğer bunlardan bunları kabul etmezlerse deyin ki şahit olun biz müslümanlarız biz Allah'a teslim olan kullarız demek ki insanlara sunacağımız mesaj Allah'tan başkasına kulluk yapmamaları başkalarının önünde saygı duruşunda bulunmamaları başkalarının önünde kul köle konumuna gelmemeleri izzetlerini, şereflerini yitirmemeleri, başkalarını mutlak bir ölçü, otorite olarak değerlendirmemeleri ve başka hiçbir şeyi Allah'a ait özelliklerle vasfetmemeleri, ilahi bir özellik içerisinde değerlendirmemeleri, hiçbir insanı veya soyut kavramları ister devlet olsun ister ideolojilerden biri olsun hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmamaları ve insanların bir kısmının Rab edinilmemesi tanrılaştırılmaması, yüceltilmemesi buna davet etmemiz gerekiyor. İ, diri olsun, ölü olsun, yatır olsun alim olsun kim olursa olsun Rab olarak Allah'ın dışında hiçbir Rab kabul edilmemesi bizden istenir. Bu konuda Tevbe suresi 31. ayeti hatırlayalım. İttehazu ehbârehum ve ruhbânehum erbâben min dûnillah vel mesihabne meryem diye başlayan ayet. Onlar rahiplerini, din adamlarını, bilim adamlarını ne yaptılar? Allah'ın dışında veya Allah'la beraber Rabler edindiler. Bu ayeti peygamberin yanında ziyaret için bulunan Adi bin Hatem Ya Allah Hristiyanlar rahiplerini, papazlarını, din adamlarını Rabler edinmiyorlar. Rab kabul etmiyorlar. Dediğinde peygamberimiz bu soruya veya bu itiraza bir soruyla cevap veriyor. Onlar Allah'ın bazı haramlarını e, serbest kılmıyorlar. E, ve bazı e, helal kıldıklarını yasaklamıyorlar mı? Evet, yapıyorlar. Yani Allah'ın koyduğu kurallara tümüyle riayet etme gereği olduğu halde kendilerinden bazı serbestiyetler veya yasaklar koyuyorlar ise işte bu onların Rab'lik taslamaları, insanların da bunu kabul etmeleri durumunda onları Rab edinmeleridir diyordu. İşte Rab edinme, Allah'ın haram kıldıklarını serbest kılanlara, Allah'ın helal kıldıklarını yasaklayanlara itaat etmeyi kapsayan bir anlam taşıdığını Allah Rasulü'nden öğreniyoruz. İsterse bunlar din adamı olsun, rahip gibi e, dini temsil etme iddiasındaki kimseler olsun, hatta vel mesihabne meryem isterse Meryem oğlu İsa olsun. Değişen bir şey yok. Yani kim olursa olsun Allah nazarında gerçekten önemli bir e, varlık da olsa Rasul de olsa Allah'ın haram kıldığını serbest kılmaya Allah'ın helal kıldığını yasaklamaya kalktığı zaman Rab'lık iddia etmiş olur İnsanlar da bunları kabul ederse onları Rab kabul etmiş olur o yüzden kişilerin Allah'tan başka Rab yoktur demeleri yaşamalarıyla ispat edilecek itaat ve isyanlarıyla gösterilecek bir husustur. Bakın Firavun'un Rablilik iddiasını hemen hepimiz Kur'an'dan yola çıkarak biliriz. Firavun diye bir adam yok. Bir şahıs yok aslında tarihte. Firavun kral demektir, devlet başkanı demektir, yönetici demektir. O yüzden Herhangi bir yönetici olarak ele alın. Özel bir isim değil, cins isim olarak ele alın Firavun'u. Ve tarihteki Firavun'lar gibi günümüzdeki yöneticileri de değerlendirin. Firavun ne demişti? Kale ene rabbukumul Ala. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Demedi ki ben sizin haşa Allah'ınızım. Sizi yaratan benim böyle bir iddiayı hiç kimse ileri süremez, sürmemiştir de. Yani ben sizin eğitiminize, terbiyenize, yönetiminize, devletinize, kanunlarınıza karışan bir Rabbim, bir eğitici, terbiyeci, yönetici, yönlendiriciyim anlamında bunları söylemişti. Günümüzdeki yöneticilerin de Allah'a rağmen, Allah'ın koyduğu kurallara, kanunlara rağmen kendilerinin serbest olarak istedikleri gibi kurallar koyabileceğini Allah'ın haramlarını serbest kılma, Allah'ın helal kıldıklarını yasak kılma, yetkilerinin kendisinde olduğunu düşündükleri ve istedikleri gibi yönetebilecekleri durumu onların rapliklerini ilan etmeleridir. Bunları kabul eden, bunlara destek olanların da onların Rabliliğine onay verdiklerini net olarak söyleyebiliriz. Evet. Kur'an-ı Kerim bunları vurgular ve bir başka ayette Nisa suresinde der ki Mü'min suresi 62 ve 64. ayetlerde daha belirgin Zalikumullahu Rabbukum. İşte Allah'tır ki sizin tek Rabbiniz. İşte Rabbiniz Allah'tır. Allah sizin Rabbinizdir. Ve Ela lehul kalku ve emur. Yaratmak nasıl ona aitse emretmek, yönetmek ve insanlara kurallar koymak da onun hakkıdır. Tebarakallahu rabbul alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. A'raf suresi 54. Yaratamayanın bütün insanlara emir verme, bütün insanları yönetme hakkı da söz konusu değildir. Yaratanındır ancak emir verme yetkisi, yaratanındır ancak yönetme koydu, yönetme için kurallar koyma hakkı İnsanlar bu özellikleri kabul etmezlerse ben kendim bilirim veya bana kimse karışamaz derlerse kendilerini zapt ve ilah kabul edeceklerini, kendi düşüncelerini tanrılaştıracaklarını yine Kur'an beyan ediyor. Eferayte men ittehaza ilahahu hevahu. Arzularını, keyfini kendi İsteklerini ilah kabul eden, onu tanrılaştıran, kendi arzularını Rableştiren kişileri görmedin mi? Onları mutlaka görmüşsündür, gördün mü der iki ayrı ayette. Evet, Furkan suresi 43. ayet bunların birisi. Ve bütün bunları e, mümkün ki daha e, dünyaya gelmeden e, Allah bize öğretti ve bizlerden söz aldı. En azından potansiyel olarak e, ruhlarımıza bu özelliği yerleştirdi. Arap suresi 172. ayetin malinden bahsediyorum. Ve iz akaderabbu ke min beni ademe min zuhurihim zuriyetehum. Ve şahid olun Allah'ın fısıhımla, elistu bir Rabbikim, kalu bela diye devam eden ayet. Rabbin, Adem oğullarından, onun sırtından zürriyetlerini ortaya koyup, onlara kendilerini şahit tutarak, ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti onlar da e, bela yani evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap vermişlerdi. Bunları insanlar e, biz bundan habersiz değildik demesinler diye e, vurguladığını ifade ediyor. Bazı alimler e, gerçek anlamda e, Adem'in belinden zürriyetlerinin İnsanoğlunun bütün yaratılacak e, Adem'in çocuklarının e, kendilerine e, Allah'ın tek Rab olduğu e, imtihanından e, geçirildiği ve gerçek anlamda böyle bir imtihana tabi tutulduğumuz e, şeklinde anlarlar. Tabi böyle bir şeyi hatırlamıyoruz. Allah hatırlatıyor olabilir. E, ruhlarımız yaratıldığında Allah her şeyden önce kendi Rab'liğini öğretmiş, tanıtmış ve bizi kendinin Rab olduğunu kabul etmekle bu eğitimi vermekle imtihana tabi tutmuş ve hepimiz onun Rab'liğini kabul etmiş olabiliriz. Veya bazılarının bu ayeti mecazi anlamda değerlendirdiği şekliyle ele alabiliriz. Ruhumuz, potansiyelimiz, iç dünyamız, psikolojimiz, Allah'ı tek Rab olarak kabul etmeye mehilli olarak yaratılmış ve hepimiz fıtrat olarak tek Rabbimizin Allah olduğunu bilecek anlayacak, iman edecek özelliğe sahip olarak yaratıldığımızı Allah bize bu ayetiyle beyan ediyor. Her iki anlamıyla da değerlendirirsek, değerlendirelim Allah Allah fıtratımızın, hayatımızın yönlendiricisi olan tek Rabbimizdir. Biz her şeyden önce onun bize müdahale etme hakkının, eğitme hakkının, hukuk koyma, kanun koyma hakkının bizi yönetip yönlendirme hakkının olduğunu bizi çekip çeviren, bizi yöneten yönlendirenin o olduğunu, bizim üzerimize kurallar koyup i, ibadet edilme i, hakkına sadece onun sahip olduğunu, mutlak olarak i, emirlerine ve yasaklarına itaat edilme hakkının Allah'a ait olduğunu, ona hiçbir şeyi şirk koşmadan i, ona kulluk yapmak, onun emirlerine boyun eğmek zorunda olduğumuzu yani tek Rab olarak onu kabul ettiğimizi bela ifadesiyle söylediğimiz gibi yeniden hayatımızla söylemek durumundayız. İnsan olarak bizim gibi veya bizden daha aşağı olan hiçbir varlığın önünde eğilmemek, onu yüceltmemek, diri veya ölü olsun başkasını tanrısal özelliklerle değerlendirmemek, onu yüceltmemek zorunluluğumuz olduğunu tekrar hatırlayalım. Bir kişi kendi şahsiyetini tümüyle rencide ederek, izzetini tümüyle ayaklar altına alarak bir ölüden bir şeyler istemesi, bir heykelin karşısında saygı duruşunda bulunması, bir ideolojiyi yüceltip putlaştırması, birilerini isterse hocası, şeyhi, abisi, üstadı, lideri, devlet başkanı vesaire olsun. Birilerini insanüstü özelliklerle atfederek, özellikler atfederek, onun önünde bir kul gibi kendini görmesi, Allah'ın razı olmayacağı bir özellik olduğu gibi, bir insana da yakışmayan, akıllı bir varlığa hiç uygun düşmeyen, alçaltıcı bir özelliktir. Allah da bizi e, derecemizi üstün tutmak, bizim alçalmamızı istememek yönüyle, rahmetiyle muamele ediyor. İnşallah biz de hayatımız boyunca Allah'tan başka Rab kabul etmeyelim. Ondan başka boyun eğilecek, mutlak itaat edilecek bir varlık görmeyip sadece Allah'ı hem namazımızda, hem ibadetimizde, hem günlük hayatımızda itaat edilecek korkulacak, sevilecek yegane ilah olarak, yegane rab olarak kabul edelim. Ela inna el kelam ve eblag en nezam kelamullahil melikil azizil allam Kema kallellahu tebarake ve teala fil kelam ve iza kurel kuran fastemiu le ve ensitu alallekum turhamun. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. İnnet dinena indallahi'l İslam.